Rum bum annelerle babalardan yaşanmış hikayeler çocuklarla beraber hayatın zevkleri, dertleri ve sırları güzel günler hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. Her pazartesi saat 15.30'da açık radyoda any category i wouldn't put it in the customer of symphonic rock because that's it's not a good word symphonic rock it sounds like um, strawberry bricks Getrotal, Pink Floyd Gentle Giant Bohanson, The rock tarihinde tamamen öznel bir yolculuk Çilekten hazırlayıp sunanlar Mert Ülçur, Derin Özken. Her perşembe saat 22'de açık radyo Blues Clues Tarladan Metropole Blues Cuma günleri 13'te 94.9 Açık Radya'da Hazırlayan ve Levent Özyılda'da Bab Mug yapımı bir Terem'in Arz'ın merkezine seyahate konuk oluyor. İlk elektronik enstrümanlardan biri olan Terem'in gizemli sesiyle açık radyoyu ziyaret edecek. Beraberinde Murat Ertel, Bilmakbet ve Ceren Oykut'u getirecek. Terem'in özel programı pazartesi saat 8'de Arz'ın merkezine seyahatte. Muhalefetin yerini yurdunu terk etmeye başladığı, küreselleştiği bir çağda mahremiyet, beden ve cinsiyetçilik hakkında sorular. Akışkanlık Hazırlayan ve sunan Yaşar Çabuklu Her salı saat 16.30'da Açık Radyo'da İkinci gong çaldı. Salonun ışıkları kararırken kırmızı kadife perdenin çevresindeki sarı ışıklar yandı. Fümuvardan salona geçenler aceleyle yerlerini aldı. İkinci gongla sarı ışıklar maviye dönüştü. Geciken birkaç kişi daha telaşla koltuklarına oturdu. Ve üçüncü gong. Salon tümüyle karardı. Mavi ışıklar yerini kırmızılara bıraktı. Kadife perde yavaş yavaş açıldı ve beyaz perdede film başladı. Evet sevgili dinleyiciler, film ilk kez 28 Aralık 1895'te Paris'in Kapüs'in bulvarındaki Grand Café'de başladı. Tabii o zaman ne bugünkü gibi modern sinema salonlarıyla az önceki gibi çalan gonglar ne de günümüzün teknik olanakları vardı. Ama Lumière kardeşlerin sinematografıyla ve bir trenin gara girişini yansıtan kısacık bir gösteriyle başlayan film 101 yıl hiç durmadan devam etti. Günlük olayların görüntüleri kısa belgesellere, belgeseller konulu dramaya da komedilere dönüştü. Sessizken sesli, siyah beyazken renkli oldu. Ekranlar dar gelmeye başlayınca sinemaskoplar, panoramikler, Vista vizyonlar, üç boyutlu ve sinerama gibi yeni teknikler doğdu. Ve daha ilk gösterilerden başlayarak müzik, yaşamı, insanı ve dünyayı beyaz perdeye yansıtan peliküllerin vazgeçilmez eşlikçisi oldu. Sessiz yıllarında sinema salonundaki bir piyanist, kemancı ya da küçük bir grupla, sesli döneminde ise sesleri önceden kaydedilen şarkıcılar, topluluklar, orkestralar ve özel film müzikleriyle. Sigortanın, sigortaların, sigortacılığın ayrıntıları Risk yönetimi, riskleri denetleme arzumuz, bize sunulan garantiler ve bu garantilerle ilgili sorularımız, sorunlarımız. Gelecek Tahmin Raporu. Hazırlayan ve sunan Şebnem Uralcan. Her cuma saat 14'te Açık Radyo'da. Yorum. Müzikte yoruma yansıyan farklılaşmalar. Her pazartesi 14.30'da Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Hakan Şensoy, Cihat Aşkın. <Gülüyor> Geri de kalan haftanın gündem belirleyen olayları, gelişmeleri, konuklar, değerlendirmeler ve yorumlar. Dünya Radyosu. Hazırlayıp sunanlar Nilgün Cerrahoğlu, Mensur Akgün. Her Cumartesi saat 12'de Açık Radyoda. Hava boşluğu. Numartesi geceleri 3'te 94.9 Açık Radyo'da Çalan Yasemin Sinema tek. Hazırlayan ve sunan Berna Gençalp, Erhan Kayalp Sinema Severlerin Programı Her cumartesi saat 17'de Açık Radyo'da Canlı Blues Tarihi 1922'den Gertrude Rainey 27'den Blind Lemon Jefferson 36'dan Robert Johnson 96'dan Michael Hill Duke Robillard Otis Rush ve daha sayısız blues ustası. Euphemia Yaşayan Blues programında blues'un yaşayan tüm türlerini dinletiyor. Her Perşembe saat 20'de Açık Radyoda. Rock tarihinin gün yüzü görmemiş grupları, solistleri, şarkıları, albümleri, müzik akımları. Bunların yapılarına, düzenlemelerine tutulan bir uzman büyüteci. Rock müziğinin kaliteli örneklerine içeriden bir bakış. Hazırlayan ve sunan Alfredo Antijon. Magical Mystery Tour. Her perşembe saat 21'de açık radyoda. Müziğin farklı kültürlerdeki farklı işlevleri ve ruhsal hayatımızı müzik üzerinden düşünmek. Dinlediğimiz şarkılardaki kimliğimize ilişkin işaretler. Karşıdan sesler. Hazırlayan ve sunan İskender Savaşır. Her pazar saat 21'de Açık Radyo'da. Fevri Halim Kuzey paralellerinden güney paralellerine uzanan bir müzik yolculuğu Her salı 23'te 94.9 Açık Radyo'da Hazırlayıp sunanlar Bora Şimşek ve Yaprak Melik'i uyar